Global Population Speak Out Projesi Amerikan banyosu, dünya tarihinin kaynakların yanlış tahsis edilmesini temsil eder. Birbirinden son derece uzak parsellere inşa edilmiş evler, paralı otoyollardaki şeritler, her şeyin koca koca kutularda satıldığı dükkanlar ve aşırı araba bağımlılığının tüm diğer mobilya ve aksesuarı, petrol kıtlığında işlevlerini çok zor yerine getirecekler. Tabii eğer işlevlerini herhangi bir şekilde yerine getirebilirlerse. James Howard Kunstler Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler.